...yaptakta yatıp iyileşmeyi beklerken... ...insanın canı sıkılır. Sadece hastalanınca mı? Havalar buz gibi olup bahçede oynayamayınca... ...bahçeye çıkıp da arkadaş bulamayınca. Öyle değil mi? Ah insan bazen can sıkıntısından ne yapacağını bilemez. Ve bazen eğlence olsun diye... ...olmadık işler yapılır. Size şimdi anlatacağım masal... ...böyle canı sıkılan bir çocuğun öyküsü. <gülüyor> ...yapandıktan sonra tatil için... ...büyük babasının yanına... ...köye giden çocuğun öyküsü. Çocuk kentten köye gidince... ...ilk günler çok eğlenmiş. Tümesten yumurtaları toplamak... ...tavukların yemini vermek... ...kuzularla oynamak pek hoşmuş. Ama günler geçtikçe... ...bunlardan sıkılmaya başlamış. Kendi kendini... ...oyuna icat etmeye kalmış. Can sıkıntısından kazları kovalamaya... ...inekleri ürkütmeye... ...tavukları kaçırmaya başlamış. ...yine de eğlenmiyormuş... ...günlerden bir gün... ...bir ağacın dalına konup tatlı tatlı öten bir kuşu fark etmiş... ...bakmış ki kuş hep aynı ağaca geliyor... ...hemen gidip... ...kapan kurup onu yakalmaya karar vermiş... ...aslında niyeti kötü değilmiş... ...kuşu yakalayıp... ...şakamasını daha yakından dinlemek istemiş... ...ve bir gün... ...mini kuş kapana yakalanmış... ...çocuk hemen kapanı açmış kuşu avucuna almış, ötmesini beklemeye başlamış. Ama çocuklar kuş ötmüyor, sadece kaçmak için çırpınıyormuş. Çocuk kuşa su vermeyi, yem yedirmeyi denemiş ama başaramamış. Kuş sürekli çırpınıyormuş. O sırada büyük babası çıkar gelmiş, ne olup bittiğini sormuş. Çocuk da ötüşünü yakından dinlemek için kuşu yakaladığını anlatmış. Ama ötmüyor. Ben de onu sarmana vereceğim demiş. Büyük babası önce Üstü delikli bir kutu bulup kuşu içine koymuş. Sonra da tornuna dönüp... ...sen türkü söyleyen çocukla... ...devin hikayesini biliyor musun diye sormuş. Bilmediğini öğrenince de... ...oturup anlatmaya başlamış. <Gülüyor> Her zamanlar kocaman bir dev varmış O kadar kocamanmış ki Kentte yürüse Boyu 16 katlı apartmanları aşarmış İşte bu dev Bir gün ormanda yürürken Çok güzel bir türkü duymuş İyilmiş ağaçları aralayıp Türkünün geldiği yere bakmış Bir de ne görsün Küçük bir çocuk Hem koyunlara çobanlık yapıyor Hem de keyifli keyifli türkü söylüyormuş Dev türküyü çok sevmiş hmm. Ben bu çocuğu yakalayıp evime getireyim Orada hem bana gece gündüz türkü söyler demiş Ve dediğini de yapmış Küçük çobanı yakalamış Avucunun içine almış Ve evinin yolu tutmuş Zavallı çoban Devin kocaman avucunda çırpınıyormuş Dev evine gelince avucundaki çocuğu anasına göstermiş Ormanda çok güzel türküler söylüyordu Bize de söylesin diye yakaladım demiş Ama türkü söylemek bir yana Zavallı küçük çobanın konuşmaya bile hali yokmuş Korkudan zavallı dili tutulmuş Dev ne yaptı ne ettiyse boşuna Dev buna çok kızmış annesine dönüş Bari onu bizim kaplana yem olarak vereyim demiş ...masalın burasında kapı açılmış... ...ve kuşu yakalamış olan çocuğun... ...sarı tüylü sarman kedisi içeri girmiş. Çocuk... ...kendini büyük babasının anlattığı masala ...o kadar kaptırmış ki çocuklar... ...sarmanı kaplan sanmış ve bağırmış. Hayır büyük baba, hayır... ...dev çobanı kaplana vermesin. Büyük baba başlamış gülmeye. Meraklanma demiş. Dev anası çobanı ormana geri götürmesi için... ...dev oğlunu razı etmiş. Çocuk da özgürlüğüne kavuşunca... Tekrar türküler söylemeye başlamış. Bunun üzerine çocuk hiçbir şey söylemeden yerinden kalkmış. Kutunun içindeki kuşu usulca yakalayarak pencereden dışarı salıvermiş. Kuş hemen gidip en yakındaki ağaca konmuş. Önce silkinip bozulan tüylerini düzeltmiş. Sonra da bülbül bül gibi şakamaya başlamış. Çocuk anlıyorum demiş. Kuşlar da insanlar gibi özgürken şarkı söyler. Kuzucukları Masalımız bitti Daha doğrusu masallarımız Başından beri tabi dinlediğinizden hiç şüphem yok Minik ayı yavrusu Tembel çocukla eşi Değirmencinin oğlu Miğinin çok bilmişliği Efendim Hasta fok balığı Kuşlar ne zaman öter Aferin benim yavrularım. Bunlardan bir şeyler çıkarabildik mi Mesela en azından ilaçlarımızı alacağız Büyüklerimizi dinleyeceğiz Derslerimize çalışacağız Ve ben sizlerden çok güzel karneler bekliyorum En büyük isteğim de Tekrar ediyorum Sakın bana dağılmayın Anne ve babalarınızı, abilerinizi Ablalarınızı Tüm büyüklerinizi üzmemek Tabi Sağ olun, var olun Evet dediğinizi duymuş gibi oluyorum Hepinize tekrar teşekkür ediyorum en mutlu günler sizlerin olsun. Allah'a şükür aldık. <Gülüyor> Evet benim kuzucuklarım Masalımız bitti Daha doğrusu masallarımız